Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV.com.tr adresinden gelen sorularınızı yine İsmail A. Fıkıh Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve İlmihal.com.tr aynı zamanda Lalegül TV.com.tr adresinden de daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Fahfım dahil cümlemize nasip etsin inşallah. inşallah. hocam Allah razı olsun. Tamam. İlk sualimiz hocam bir mağazadan el çizimi bir manzara tablosu aldım. Satıcı tabloyu paketlerken ben söylemediğim halde masa üstüne konan bir aksesuar koydu. Ayrı bir ücretle talep etmedi yani hediye etti. Eve gelip paketi açtığımda tabloda bir akma olduğunu fark ettim. Ertesi gün değiştirmek üzere mağazaya gittim ancak mağazada bana satış yapan kişi yoktu. Fişimi göstererek ürünü değiştirmek istediğimi söyledim. O kişi diğer tabloları bana gösterdiğinde beğendiğim bir tablo bulamadım. O da paramı geri iade etti. Ben tabloyu değiştirmek için gittiğimden yani geri vermek için değil hediye edilen aksesuarı yanımda getirmemiştim. O yüzden onu geri veremedim. Sorum şu, onu da geri vermem gerekir mi? O bana hediye değil mi? Şayet geri iade etmesem dükkan sahibinin hakkına girmiş olur muyum? Evet. Ey Allahümme binî şeytan recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Rasulillah. Vesallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sual eden kardeşimizin ifadesi doğrultusunda eğer mal sahibi yani dükkan sahibi bu benim size hediyemdir ifadesini açık bir şekilde söylemişse evet denildiği gibi alışverişten bağımsızdır. Tamamıyla bir hediyedir. Ee, bu bağlamda eğer alıcı bunu sizden talep etmedikçe yani hediyeden geri almanın belli başlı şartları vardır. Bunlar tahakkuk etmedikçe alışverişin bozulması bunun geri verilmesini gerekli kılmaz. Hı hı. Ancak tabi e, hediyemdir ifadesini kullanmayıp da e, promosyona da altında veyahut da işte ürüne artı bir ürün olarak konularak e, verilebiliyor. Bu konu bizim fıkıh kitaplarımızda mebide ziyade olarak değerlendirilir. Yani satışa konu olan bir ürün var satıcı ve alıcı belli bir rakamda hemfikir oluyorlar ve alışverişi o rakam üzerine bitiriyorlar. Yani icap ve kabul o rakam üzerine inikade ediyor. Ama bu işlem bittikten sonra satıcı gönlünden koparak satışa konu olan malın yanına bir şeyler daha koyuyor. Bu Alıcı tarafından da olabilir. Örneğin siz bir ürünü benden 10 TL'ye alıyorsunuz, alışverişi bitiriyoruz, icap ve kabulde hemfikir oluyoruz. Daha sonradan siz 10 lira değil de 12 lira veriyorsunuz. Hı -hı. Mesela bunu e, günümüz olarak nasıl tasavvur edebiliriz? E, bir yere gittiniz, alışveriş yaptınız, e, bütün bir para verdiniz, üzerini vermesi gerekirken üzeri kalsın dediniz. Hı -hı. Aslında ne demektir bu? Satış bedelinin üzerine fazla bir ikramda bulundunuz. Evet. Yani 8 lira tuttama siz 10 lira verdiniz, üzerine almadınız. Veya tersi olabilir. Yani alıcı sizden alması gereken, affedersiniz satıcı sizden alması gereken bedenin bir kısmını hat eder, düşürür. Hı hı. Yine örneğin işte sattı size dedi ki 8 lira dedi. Siz de bozuk paraları çıkartırken işte 7 lira çıktı. Tamam önemli değil. Bu kalsın dedi. Yani 8 lira alacağı rakamı aslında sizden 7 lira olarak tahsil etti. Buna fıkıh dilinde semende ziyade veya mebide ziyade veyahut da semende hat ifadesi kullanıyor. Yani semendeki rakamın düşürülmesi. Hanefi fıkında yapılan bu işlemin yeni bir hediye olarak mı değerlendirileceği yoksa alışverişle irtibatlandırılacağı noktasında görüş ayrılığı vardır. İmam Züfer Rahimullah ki sual eden kardeşimizin de anladığı tarzda Bakacak olursak bunu müstakil bir hediye olarak görür. Alışverişle hiçbir bağlantısı olmadığını söyler. Eğer bu alıcının satış bedeninde bir artışı ise verilecek olan ekstra rakam karşılıklı olarak alışverişe mukabil değil de kişinin ekstra size verdiği bir hediye. Eğer satıcının mebide, satışa konu olan malda bir artışı ise onun size tanımış olduğu bir hediye veya alacağından bir miktarını düşürmesi. Alışverişle hiçbir bağlantısı yok. Bu sebepten dolayı alışverişin bozulması veya alışverişe tahallük eden bir takım ahkamlarında bu artış veya eksilmelerin herhangi bir fonksiyonun olmadığını dillendirir İmam Züfer Rahimullah. Ancak Hanefi mezhebinde fetva bu noktada i̇mam Züfer'in bu görüş üzerine değil daha fazla İmam-ı Ebu Hanife, İmam-ı ve i̇mam Muhammed rahimahumullah'ın görüşleri doğrultusunda verilmiş. Peki onlar ne diyor bu konuda? Onlar diyor ki bu yapılan ziyade veya düşürme aslül akdemül haktır. Yani ne demek asülhakta mülhaktır? Ben size e, işte diyelim ki bu bardağı 10 TL'ye sattım. Siz de aldım dedikten sonra cebimden bir kalem koydum. Bunu da bununla beraber veriyorum dediğimde aslında siz sadece bardağı değil bardak artı kalemi 10 TL'ye almışsınızdır. Hmm. Hatta ben bu kalemi veriyorum dedim. Size teşekkür ettiniz, kabul ettiniz. Vermiyorum deme hakkına sahip değilim. Alışverişin geri olarak vermek zorundayım. Hmm. Veyahut da ben bu bardağı size 10 TL'ye sattım. Siz dediniz ki ya tamam 10 TL'ye aldım. Ya ama gönlümden koptu. 2 TL daha fazla vereyim. Yani bu bardak 12 lira eder dediniz. Ben de teşekkür ederim dedim. Kabul ettim sizin bu icabınıza mukabil. Daha sonradan yok yok ben onu vereceğim. 2'yi vermiyorum deme hakkına sahip değilsiniz. Eğer bu bir hediye olsaydı ben o hediyeyi almadıkça sizin vermeme hakkınız var. Benim açımdan ben o kalemi size vermedikçe vermeme hakkım, hakkım olacaktır. Bu sebepten dolayı bunlar asylakta mülhak olacak. Asylakta katılır. Akitte bir parça yani maldan bir parça olarak. Şimdi e, suale geldiğimiz zaman sualdeki kardeşimiz diyor ki malzeye girdim işte orada bir tablo beğendim. E, pazarlığımızı yaptık belli bir rakamda anlaştık. Yani alışverişi bitirdik. Daha sonra da mağaza sahibi tabloyu paketlerken yanına bir ürün daha koyuyor. Artı olarak işte başka bir ürün daha koyuyor. Belki müşterisini beğendi, belki onu cezbetsin. farklı bir takım niyetleri olabilir. Evet. Onu oraya koyuyor. Şimdi bunu bu aslında mevhide ziyadedir. Yani satışa konu olan malda bir artıştır. Bu durumda siz de bunu sükut ediyorsunuz, alıyorsunuz yani kabul ediyorsunuz anlamındadır. Bu bağlamda baktığımız zaman siz aslında tablo artı o ürün neyse ikisini beraber satın almış oldunuz. Hmm. Alışverişi bu şekilde bitirdiniz. Yani onu ayrı bir hediye olarak değil. Peki mal... Ayıplı çıktı kusurlu çıktı eve geldiğinizde Baktınız tabloda bir sıkıntı var e, Elbette bu sıkıntıdan Dolayı malı geri iade etme hakkınız vardır Ama satın aldığınızın Tamamını geri verme hakkınız olacaktır hmm. Bir kısmını tutup bir kısmını Tutmamak e, vermemek gibi Bir hakka sahip olamazsınız çünkü Safka diye tabir ettiğimiz akit tek bir Rakam üzerinden yapılmış yani Her birerlerine ayrı ayrı bir fiyat biçilerek Ayrı alışverişler şeklinde olmamıştır evet. Yani şöyle olsaydı işte ben bu bardağı alacağım, bir de önünüzdeki işte bilgisayarı alacağım. Bunun fiyatı 10, bunun fiyatı 100, ikisini 110 liraya veririm dediniz. Bunu 10 liraya sattım, onu da 100 liraya sattım. Ben sonra sadece bunda bir kusur varsa bunu geri veririm. 10 TL'mi sizden alabilirim. Evet. Yani i̇lla onu vermeme gerek yok. Evet. Ayrı ayrı eğer icap ve kabul ayrı ayrı bir akit yapmış isek. Oysa e, sualde e, tek bir fiyat üzerine anlaştıktan sonra satıcı bir ürün daha ilave etmiş. Hı -hı. Dolayısıyla orada satın bedeli her ikisine tahallük etmiş. Peki e, alıcı talep etmedi diyor. Gerçi şöyle bir ifade kullanıyor. Satan kimse o anda yok idi. Evet. Yani benim geri verdiğim zamanda e, demek ki oradaki eleman değişmiş. Başka biri var. O belki de bilgi bilmiyordu. Sahibi değil, ha, bilgi evet. sahibi olmayabilir. E, bu noktada ne denilebilir bu arkadaşımıza dememiz gereken yani sual eden arkadaşımıza e, o firmaya gitsin siz bunu bana satarken böyle böyle yanına bir şey daha koymuştunuz oysa bu bizim pazarlığımızda değildi. ben bu ürünü geri verdim ama bu e, artı olarak verdiğinizi vermedim e, bunu da geri yani eğer talebiniz olursa bunu da vereceğim çünkü bu benim değil ha, ona rağmen alacaklı olan yani mal sahibi yok ya o bizim hediyemizdir sana derse tabi bunu diyen kişide bu konuda yetkili olması gerekir. Yani mağazada Hı. çalışan herhangi biri değil veya çalışsa dahi ona böyle bir yetki verilmişse. Bazen öyle çalışanlar yapıp ya bu önemli değil al git diyebiliyor, diyebiliyor ama kendi ama, malı değil. ama mal sahibinin ona böyle bir yetki vermiş olmayabilir. Hı yani bu gibi durumda önemlidir ha, gerçekten yetkili olduğuna kanaat getiriyorsanız yani bu kişi bu dükkandan bir ürünü hediye edebilir e, mal sahibi buna bu konuda izin vermiştir ya veya bu imtiyazlı bir müdürdür bu gibi e, bir yetkisi olduğu kanaatindeyseniz onun bu beyanını esas kabul edilerek ona sahip olabilirsiniz ama böyle bir şey yoksa e, o mal bizatihi o ürünü satan e, firmaya ait olacaktır o kişinin rızasını almadan ona el koymak veya onu elinde tutmak Elbette caiz olmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz... Üç imamımızın görüşü doğrultusunda. Hı. Ama dediğimiz gibi bu konu Hanefi fıkında tartışmalı bir konu. İmam Züfer Rahimullah'ın müstakil bir hediye olarak göreceği bir konu olmakla beraber mezhepte, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşün daha fazla asülakta katılması yani alışverişten bir parça olması olarak değerlendirilmiştir. İstiyatlı hareket etmek bu e, Bu doğrultuda hareket etmek elbette e, yapılması gereken olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ee, babamın gayrimenkulleri var. Bunları kiraya vererek geçimimizi sağlıyoruz. Ben bir kiralama işleminde şahit oldum. Kiracıdan kirayı hemen aldı. Daha sonradan ben babama kişi henüz oturmadığı ayın kirasını vermiş oluyor. Bunu yapmak doğru olur mu diye sorduğumda babam günümüzde e, daire kiralarında kira önceden alınır dedi. Oysa bir kitapta okuduğuma göre kira anlaşmalarında önce ay geçer, sonra mal sahibi kira bedelini isteyebilir yazıyordu. Günümüzdeki bu uygulama caiz olur mu? Kiracıların hakkına girmiş olur muyuz? Bu konuda cevap verirseniz seviniriz. Evet. Şimdi Soru kira aktine yönelik bir evet. soru. Alışveriş ile kira arasında şöyle bir fark vardır. Alışverişte satışa konu olan şey malın bir zatî kendisidir. Örneğin ben bu bardağı size satıyorum, karşılığında bir bedel alıyorum. Hı hı. Kira aktinde ise satışa konu olan şey menfaattir. Menfaat mukabilinde alınacak olan bedele de ücret denir. Yani alışverişte satışa konu olan mebi, hı hı. kira aktinde satışa konu olan menfaat. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman alışverişte eğer herhangi bir kayıt getirmemişsek, herhangi bir şart koşmamışsak öncelik kimin hakkıdır? Yani alıcı şöyle diyebilir mi? Malı ver parayı sonra vereceğim. Veyahut da satıcı şunu diyebilir mi? Önce parayı ver malı sonra vereceğim. Hı hı. Diyelim ki arada bir güvensizlik var. Evet. Bu konuda İslam fıkı hangisine öncelik verir? Bunu şöyle bir misal üzerinden değerlendirelim. İşte örneğimizde ben bu bardağı masanın üzerine koydum. Ee, dedim ki Suat Bey ben bunu işte 10 TL'ye size satıyorum dedim. Siz de tamam dediniz hocam hayırlı olsun 10 TL'ye aldım dediniz alışverişi mutlak yaptık, vadeli evet. yapmadık. Bu durumda İslam fıkhına göre ben bu malı size teslim etmeden parayı talep etme hakkına sahibim. Çünkü sizin hakkınız bunda tayin etti. Hı hı. Ben bu bardağın yerine başka bir bardak veremem ama benim hakkım daha henüz parada tayin etmedi. Parada tayin kabız ile yani teslim almak da olacak. Evet. O yüzden bu malı vermeden paramı talep etme hakkına sahibim. Normal hmm. Ha Buna rağmen e, yok malı verirse bilirim de yani bu dinen mecbur olan bir şey değil. değil. Sadece bir hak olarak bunu söylüyoruz. Veyahut da ben bu ürünü size vadeli satmışsam bu takdirde teslim alma hakkımı düşürdüm demektir. Malı vermiyorum deme hakkına sahip değilim. Evet. O zaman malı vereceğim. Çünkü vadenin başlanması malın teslim alınmasından sonra olacaktır. Hmm. Peki kira hakkına baktığımız zaman e, diyelim ki ben bu bardağı size kiraya vereceğim. Bu takdirde malın mülkiyeti değil de menfaatini size vermiş oluyorum. Evet. Burada ise menfaat sizin elinize geçmeli, menfaatten elde edilmeli ve daha sonradan ücretim benim istihkakım olmalı. Yani maldan farklı olarak çünkü Hı -hı. mal ortadadır. Menfaat ise madumdur, henüz mevcut değildir. Evet. Onun oluşabilmesi sizin o bardağı elinize almanız ve kullanmaya başlamanız da olacaktır. Dolayısıyla kardeşimizin okumuş olduğu ibare bu bağlamda doğru. Yani icara kitlerinde, kira kitlerinde menfaat tahsil edildikten sonra bedel ödenmeli. Hmm. Ama bu şu demek değildir. Daha önce de alınırsa bu caiz olmaz anlamında değil. Tıpkı biraz önceki örneğimizde verdiğimiz gibi. Evet. Yani bu olması gereken değil. Arada bir niza hukuku bulduğu zaman bu son nihai nokta olarak menfaat önce tahsil edilir, sonra karşılığında ücreti verilir. Ki bu bağlamda efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın işte kişi bir kişiyi kiraladığında onun terisi olmadan bedenini versin demesi de bunu ifade ediyor. Ne zaman teller bu? O işi icra ettiği zaman. Evet. Yani menfaati size teslim ettiği zaman. Dolayısıyla teslim ettikten sonra neye müstahak olacaktır? Ücrete müstahak olacaktır. Hmm. Ama peki daha önceden bunu talep etse? Yani siz terziye kumaş getiriyorsunuz. Bana bir gömlek dik diyorsunuz. Ee, bu gömlek dikmesi, kumaşı sizden olmak kaydıyla gömlek dikmesi aslında bir kira aktidir. Ee, peki bu terzinin burada ben parayı peşin isterim deme hakkı var mıdır? Veyahut işte evinize bir tadilat yapacaksınız. Ustayı çağırıyorsunuz işte kaşa yaparsınız. Diyor ki bu kadara ben bunu yaparım diyorsunuz. Malzemeler size ait olmakla beraber. E, bu durumda usta diyor ki bana şu kadar parayı peşin vermen kaydıyla başlarım yani parayı erken isteme hakkı olabilir mi? Evet. Tıpkı alışveriş babında nasıl ki siz yani biraz önceki örneğimizde alıcı olan siz parayı peşin vermeme hakkına sahipsiniz. Yani bunu bana teklif edebilirsiniz. Ben bir ay sonra veririm. Versem kabul eder misiniz? Hı -hı. Ve ben bunu da kabul ettiğim zaman bu lazimi olur. Önce talep edemem. Aynı şekilde kiralanan kimse de e, bu noktada Ücretine erken talep edecek olsa ve karşı taraf yani Kabul işverende olsun. bu şartı kabullenerek ona onay verse artık daha öncesinde bunun vermiyorum deme hakkına sahip değil. Hmm. Bu sebepten dolayı bizim fıkıh kitaplarımızda yazar ki kira akitlerinde ücret üç şeyden biriyle istihkak olunur. Kira akitlerinde yani icara akitlerinde ücrete müstahak olunması üç şeyden biriyledir. Birincisi amelin teslimiyle yani menfaatin elde edilmesiyle. Örneğin ev kiralandığı zaman işte e, günümüzde aylık olabiliyor bazen yıllık yapılabiliyor. Mesela otellerde günlüktür. Evet. Bu şekilde bir kira aktı yapıldığı zaman o menfaat elde edildikten sonra yani günlükse günün sonunda, aylıksa ayın sonunda, yıllıksa yılın sonunda bu menfaat elde edildikten sonra karşı taraf ücrete müstahak olur. Bu birincisi. İkincisi e, bir şartın deniyor. Yani e, amelin teslimi değil de şart olması durumunda ve karşı taraf tacil yani bir şartı tacil demektir. Hmm. Karşı tarafta bu şartta onay vererek akit yaptıysa yine ücrete müstahak olunur. Hmm. Yani bir otelci odayı size kiraya verdiği zaman ücretini peşin istiyorum derse siz de bunu kabul ederek akla onay verirseniz bu kişinin ücreti istihkakı vardır. Erkenden talep edebilir. Evet. Veyahut da e, tacil bir gayri şart. Yani ne demektir? E, karşı tarafın böyle bir talebi olmadığı. Böyle bir şart olmadı ama siz kendiniz ücreti erkenden ne yaptınız? Evet. Verdiniz. Verdikten sonra nasıl olsa sizin önceden parayı talep etme hakkınız yoktu diyerek onu geri istirdat edebilir misiniz? Geri talep edebilir misiniz? Evet. Böyle bir hakkınız da yoktur. Verdikten sonra hiç bitmiştir. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman evet günümüzde ev kira akitlerinde genelde evi kiraya verdiğiniz zaman kiracı daha henüz Evden istifade etmeden yani anahtarları teslim ettiniz ama ay daha sonu gelmeden ücret erkenden tahsil edilir. Bu aslında bir şarttır. Hı hı. E, ve karşı taraf kiralayan kimse de bu şartı kabullenerek aklı onay vermiştir. Evet. Bu sebepten baktığımız zaman ücretin istihkakı tahakkuk etmiş olacaktır. Hani üç şeyden biriyle demiştik evet. ya. İkincisi ise şartlı olması. Şartlı. Ve bu şartı da karşı taraf kabullenerek aklı onay veriyorsa burada şöyle denmez. E, ben kabul ettim ama yine bu ücrete senin hakkın yoktur. Bunu benden alırsan zoraki almış olursun, bana zulmetmiş olursun deme hakkına sahip değildir. Değil. O yüzden bir e, malını veyahut da kendisini kiraya veren bir kimse ücretini peşin istiyorum der. Karşı tarafta evet diyerek buna onay verirse hmm. bu kişinin ücreti daha önceden talep etmeye hakkı olacaktır. Evet hocam bir başka sorumuzda hocam mesane kanseri olduğundan ameliyatla mesanemi aldılar ve torba taktılar. Torba oldukça tuvalette onu boşaltıyorum torbaya gelen akıntı kendi irademle gelmiyor. Bunun abdesti bozduğunu ve devamlı geldiğinden dolayı özürlü olduğumu biliyorum. Ancak Şafii mezhebinde ön ve arka yolun dışında gelen şeylerin abdesti bozmadığını biliyorum. Bu konuda Şafii mezhebini taklit edebilir miyim demişler. Öncelikle Rabbim bu ve bu emsal olan hastalıklara kapılan kardeşlerimize yardım eylesin. Amin Hakikaten hocam. zor bir durum. Ki bu Bağırsak problemi olanlarda olabiliyor. Hmm. E, gait yodunu işte bir delik vasıtasıyla torbaya ve arka yolu kapatıyorlar. İşte idrar yollarında problem olanların işte mesanesini alıp yine bir torba vasıtasıyla dışarıya akıtıyor. E, bu hakikaten yaşamı ciddi anlamda kısıtlayan evet. bir hastalık. Ama e, dünya zaten rahat etme yerimiz değil. İmtihan yeridir. E, bu da imtihanlardan bir tanesi olarak kabul edilecek. Ki başka çaremiz de yoktur zaten. E, ve bunun e, nimete dönmesini sağlamak yani sabretmek suretiyle ahirette mükafatımızın artmasına vesile olmak açsa bile e, kişinin nimet olarak e, kabul edebileceği bir şey olabilir. E, Tabi zordur bunu da inkar etmemek lazım. E, Rabbim kolaylık versin yani. hem bu hasta kardeşlerimize hem de bu hasta kardeşlerimizin bakışlarına, eşlerine, dostlarına. Tabii e, meselenin e, fıkhi tarafına baktığımız zaman e, buradaki mesele şu. Malumunuz insan e, bünyesine giren su böbrekler vasıtasıyla e, işte lazım olanlara alınıp lazım olmayan sıvı ise idrar yoluyla dışarı atılması gerekiyor. E, tabii idrar yoluyla bu dışarı atılırken de işte mesanede idrar kesesinde o sıvı birikir, belli bir hacme ulaştığı zaman size işte e, o hissiyat gelir. Yani idrar dökme hissiyatı gelir ve tuvalete gittiğiniz zaman onu dışarı atarsınız. Hı hı. Ve abdestin bozulması ise dışarı atmakla olacaktır. Yani içeride idrar kesesinde birikmesiyle değil. E, ancak e, bu gibi hastalığa maruz olanlar o idrar kesesi artık dışarıda olacaktır. Yani vücut o böbreklerden süzülen işte o dışarı atılması gereken sıvı idrar kesesi yerine dışarıdaki torbaya akıyor. Çıkan şey aslında idranın bizatihi kendisidir. Hı -hı. E, tabii bunu şöyle değerlendirebilir miyiz? Yani bu içeride olan bir şeydi aslında. Her ne kadar dışarıda da olsa e, içeride olan bir şeydir. Bu abdesti bozmaması gerekir şeklinde bir yorum yapılabilir mi? E, tabii muasır fıkıhçılar bu konuda belki konuşabilirler. Ancak e, zahiri hale baktığımız zaman neticede idrar necistir, necis olan bir şey dışarıya çıkmıştır. Tıpkı kan gibi yani bir diyaliz hastası düşünelim. Diyaliz hastasında işte vücudundan kan alınır, makinenin içinde devir daim yapılır, e, atık su içinden süzülür ve geri kalan kan tekrardan vücuda dercedilir. Burada da onu biz bir damar gibi kabul etmiyoruz belki vücuttan artık çıkmıştır. Yeni bir kan girmiştir. Yani hem abdest konusunda hatta hem oruç konusunda ki oruçta zaten hani iğne bozar mı bozmaz mı tartışması bir bahsi diğer olarak meseleye baktığımız zaman bu gibi durumlarda biz abdestin bozulacağını söylüyoruz. Şimdi burada da aslında o idrar torbası dışarıdadır. Dışarıda olduğundan dolayı kişiden çıkan idrar da necistir ve ona çıkmasıyla abdesti bozulacaktır. Evet. Ama bu daimi olan bir şey. Yani belli bir zaman olup belli bir zaman olmaması değil. Her an ufak ufak oradan bir sızıntı olduğu için yani insanın su tüketmesine bağlıdır. Bu kişi özür sahibidir. Evet. Şimdi kardeşimizin suali ise anladığımız kadarıyla kendisinin Hanefi fıkhına göre özür sahibi olduğunu biliyor. Evet. Ama daha rahat hareket edebilecek Şafii mezhebindeki bir kural ki o da nedir? Ön ve arka yolun haricinde vücuttan çıkan sıvının abdesi bozmayacak hmm. Yani kan abdesi bozmaz bu bağlamda. E, bu görüşte hareket ederek bu noktada Şafii mezhebini taklit edebilir miyim diye sualde bulun diyor. Şimdi elbette bir insan e, farklı bir mezhebi yani hak olan, dört mezhepten bir mezhebi taklit etmesi mümkündür. Yeter ki taklidi telfik derecesine gelmesin. Hı hı. Ama taklit edeceği mezhebin o konuya dair e, mesailini de bilmesi gerekir. Şimdi e, Şafi mezhebinde bu konuya baktığımız zaman Şafi kaynaklarında bu mesele ele alınır. Yani özellikle arka yolu kapalı olup da Delik vasıtasıyla dışkı dışarı çıktığı zaman bu dışkı veya idrar içinde bunu söyleyebiliriz. Bu abdesti bozar mı bozmaz mı konusu şafi fıkıh kitaplarında meskürdür. Orada da şöyle bir ayırım yapılır. İşte o delik vücuttan çıkacak olan o at, yani şey diyelim, atık diyelim. Göbeğin üst tarafında olursa hüküm farklı olacak. Göbeğin alt tarafında olursa hüküm farklı olacak. Artı normal yol açık olmasında durum yine farklı. Normal yolun kapalı olmasında durum farklı olacak. Eğer normal yol açık, normalde o yerlerden de mutat gelmesi gereken şey geliyorsa bu durumda deliğin nerede olursa olsun oradan gelen şeyin abdesti bozmayacağı şafi fıkında kabul ediliyor. Yani ama idrar yolundan da idrar geliyor. Gayet yolundan da bu gelse. Ama diyelim ki sualde olduğu gibi bu yol kapanmışsa Özellikle kalın bağırsak problemi olanların dışarıya torba bağlandığı zaman arka taraf eğer geçici değilse tamamıyla kapatılıyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bu takdirde deliğin göbek altı ve üstü olmak suretiyle şekilleniyor. Ancak şerzlere baktığımız zaman bu şekillenmeye bir illet diyor Yani niçin göbeğin üstü olursa bozmaz, göbeğin altı olursa bozar? Deniyor ki göbek üstü olursa yani mide üstü demektir bu aslında. O zaman vücuda gelen yiyecek veya içecek hazmedilmiş olarak değil. Yani nihai ürün olarak değil. Öncesinde vücuttan çıkmış bir nevi kusmuk gibi değerlendirilir. Bu bağlamda kusmuk da bozmayacağı için... Şafi fıkhına göre bahsediyoruz. Hanefi'ye göre konuşmuyoruz. O zaman bunun zarar vermeyeceği. Ama mideden alt tarafta gelirse artık bu tamamıyla işlenmiş bir hale gelmiştir. Yani atık hale gelmiştir. Bu durumda ise bunun abdesti bozacağı. Oysa konuya baktığımız zaman bu zaten idrar kesesiyle alakalı. İdrar kesesi son çıkıştır artık. Dolayısıyla burada deliğin, göbeğin altının veya üstünde olması önemli değil. Çıkan şey nedir? İdrardır. Yani son nihai bir insanın mutat bir şekilde dışarıya çıktısı olacağı için bu şafi fıkhına göre de abdesti bozacaktır. Hmm. Yani şafi taklit dediğim diyor ama aslında taklit edilecek bir olay yok. Çünkü şafi fıkhına göre de bahsettiği gibi mesanenin dışarı alınması yani idrarın dışarıda bir torbada birikilmesi bu deliğin göbek altı veya üstü ki vakada nasıl yapılıyor bundan bir bilgim de yok. Ama nereden olursa olsun neticede o toplanan şeyin idrar olduğu müsellem olduğu için bilindiği için ve şafi kitaplarındaki bu açıklama da aslında o güne göre bunun ne olduğunun tespit edilmesine yönelik olması hasebiyle bu konuda şafi fıkhına göre de abdestin bozulacağını söylememiz gerekir. O yüzden bu kardeşimize dememiz normal kendi mezhebi doğrultusunda hareket eder. Özür sahibidir. Vakit girdiği zaman abdestini alır. O abdest ile bu sebeple kaynaklı olarak abdesti bozulduğuyla hüküm verilmez. Dilediği kadar namazını işte abdestsiz yapılmalarını masası caiz olmayan şeyleri yapabilir. E, i̇kinci bir vaktin girmesi, daha doğrusu bulunduğu vaktin çıkmasıyla ki tercih edilen görüş vaktin çıkmasıyladır. Vaktin girmesiyle değildir. E, bu şekilde vakit çıktığı zaman abresini yenileyerek tekrardan işlemine devam edecektir. Rabbim kolaylık versin demekten başka bir şey de gelmiyor Anladım inşallah. Bu şeyle alakalı özellikle hocam ön arka yoldan çıkan şeylerle alakalı bazen tabii çevremizde de görüyoruz. Özellikle yeni namaza başlayan kardeşlerimiz hani tuval alete girip tekrar hemen çıkar çıkmaz böyle abdest almaya başlıyorlar yani İsibra olayını fazla evet. e yapmıyorlar e bazı kardeşlerime bunu anlattığım zaman hani dikkat etmen lazım pamuk kullanman lazım ya da hani kullanamıyorsan peçete bez tarzı bir şey kullanman lazım gibi e şunu söyledi bir kardeşimiz dedi ki e yani dediğin gibi abi şey kullandım dedi peçete kullanım pamuk kullanamıyorum dedi peki dedim e hem ön hem arka taraftan dedi ufak böyle şeyler görüyorum dedi bunu dedi her namazdan önce dedi tekrar bakıp dedi e, abdest mi almam gerekiyor dedi yoksa dedi var hükmüne sayıp devam etmem gerekiyor dedi. Evet. Şimdi şöyle bir şey bir insanın vücudunda veyahut elbisesinde necasetin bulunması ve o şekilde namaz kılması bir şey Hı -hı. abdestli olan bir kimsenin vücudundan bir şeyin çıkmasıyla abdestin bozulması başka evet. şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız Hı -hı. lazım. Şimdi kişi tuvalet ihtiyacı için tuvalete gitti, ihtiyacını gördü, temizliğini yaptı. Evet. Temizliğini yaptı ama orada tabii tam bir ihtiyatlı temizlik yapıldı mı yapılmadı mı? Yapılmadığını varsayacak olursak, ki özellikle erkekler yani ufak su döktükten sonra o huzurunu yıkayıp hemen kalktığı zaman biraz yürümesi durumunda o yolda kalanların da dışarıya çıkması galibidir evet. Ve o dönemde yani tuvaletten çıkar çıkmaz abdest aldığını düşünsek abdestten sonra idrarın dışarı çıkmasıyla bu kişinin abdesti bozulacaktır evet. ve bu bir sıkıntıyı oluşturacaktır. Böyle olmasın diye evet dediğiniz gibi tuvaletten eğer pamuk kullanmıyorsanız hı hı. tuvaletten çıktığınız zaman hemen abdest almayınız. Belli bir süreçte yürüme, ıkınma gibi bir takım hareketler vardır ki buna dair ilmal kitaplarımızda bilgiler var. Hı hı. Neler yapılabilir? Evet. Bunu yaptıktan sonra tekrardan temizleme gayesiyle. Yani e, kiloda bulaşmasın diye temizleme gayesiyle e, tuvalete gidilir ve bu temizlik işlemi yapılır. Hmm. Bu işlem yapıldıktan sonra... Artık gönül mutmain olmuştur ki bu saatten sonra yeni bir şey gelmeyecektir. Ha peki o arada dolaşma arasında belki külodumuza bir şey bulaşmış olabilir. İmkan varsa tabii bunu değiştiririz ama dışarıda olan bir kimsenin bunu değiştirme i̇mkanı. imkanı olmayacaktır. Bu da af kapsamında değerlendirilecek kadar azsa tabi bundan kaçınmak gerekli olmasıyla beraber namaza mani bir durum değildir bu. E, yeter ki abdestini aldıktan sonra dışarı Gelmiş, bir şey çıkmasın. Bu konuda dikkat etmek gerekir. Tabii bunun en ihtiyatlı olanı pamuk kullanmaktır. Ama bunu beceremeyenler var veya bu kültüre sahip olmayanlar var. O zaman tuvalet noktasında yani temizlik noktasında daha hassas olmaları, daha dikkatli olmaları, sibra noktasında daha titiz olmalarını tavsiye ederiz. İkinci vakti geldiğinde tekrar bir daha e, mesela pamuk kullanmayan veya böyle bir şey görmüş olan kişi yani her seferinde bakması, şöyle söyleyeyim, aradan lazım. zaman geçtikten sonra yani abdestinizi aldınız, aradan baya bir zaman geçmiş çiğirerden sonra hmm. yani bu acaba gelmiş midir gelmemiş midir bunu bir vesvesal ne de düşürmemek lazım hmm. çünkü bazen e, tahareti e, yapmanın da sıkıntıdan kaynaklı yani özellikle işte gıdalardaki yağlılık oranı veya kişideki kolesterol olayından dolayı temizlik tam güzel sağlanmış olmayabiliyor hmm. yani bu şu demektir Dış, i̇çeriden dışarı bir şey çıkmıyor ama dışarıdaki temizlik tam güzel olmadığından dolayı bahsettiğiniz gibi beyaz elbisede, beyaz hmm. kumaşta bu hemen bariz bir şekilde gözükebiliyor. Bu bir abdesti bozucu bir unsur olarak değil de zaten bu temizliğin güzel yapılmamasından kaynaklı evet. bir necaset olma ihtimali de vardır. Yani buna bu konuda bakmak lazım. Ama meseleyi bir vesvese haline getirerek de acaba her namazda bir bakayım bir şey gelmiş mi gelmemiş mi muhtat olması insanda eğer bir hastalık yoksa gelmemesi esas kabul edilecektir. Tamam hocam. Bir diğer sorumuza da hocam içkili bir restorantın tadilat işlerini yapabilir miyim diye sormuşlar. Evet. Tabii buna iki şekilde cevap vermek mümkündür. Bir meselenin hukuksal olarak bakışı ki siz bir Ameliyede bulunuyorsunuz, bir işte bulunuyorsunuz ki bulunduğunuz iş e, meşru bir iş. Örneğin masa yapıyorsunuz, işte duvar örüyorsunuz, hmm. sıva yapıyorsunuz veya dekorasyon yapıyorsunuz. Hmm. Ve buna mukabil ücret alıyorsunuz. E, yapacağınız amel, meşru bir amel ise elbette alacağınız ücret sizin için helal olacaktır. Hmm. Yani mülkiyetinize intikal edecek. Ancak bu ameliniz e, bir günahın işlenmesine etken ise veya bir günahın işlenmesine vesile ise ki bahsedildiği gibi yani içki nitekim İslam fıkında haram olan evet. bir içecektir. Böyle bir işlemin yapılacağı bir yerse ha, tabii galibi nedir ona da dikkat etmek gerekir. Yani orada galibi içki mi içilecek yoksa galibi yemek yenilip bu da arada olacak mı? Buna göre de bir farklılık elbette olacak. Ama bizim kardeşimize tavsiyemiz yani kişinin amelinden kaynaklı işlemden, Birilerinin günaha girmesi söz konusu oluyorsa burada taavün, yardımlaşma ki günahta yardımlaşma evet. olacaktır. Buna girmemesi, bu gibi işleri almaması, seçici olmasını şiddetle tavsiye ederiz. Mevla Teala Hazretleri daha, tip, daha temiz olan fırsatlar bu kişinin önüne çıkartacağı kanaatindeyiz. Yeter ki siz Allah için bir şeyleri yapın. Çıkmayacak olursa da bunun bir imtihan olduğunu kabullenmek gerekir. Evet, belki hukuksal olarak yapılan bu akit de elde edilecek mülkiyet kişiye haramdır denmese de, ama günahı yardım etme açısından caizdir ifadesini kullanabiliriz. Şimdi bazı kardeşlerimiz de özellikle şunu soruyorlar hocam, diyorlar ki biz mesela bir içki fabrikası geliyor bizden bir yer. Satın alıyor. Mesela daireye satın alıyor veya bir iş yeri satın alıyor veya işte araç satın alıyor. Ee, biz biliyoruz ki karşı taraf haram bir işle meşgul oluyor. Bu kişilere bu yerimizi satmamız doğru olur mu veya işte aracımızı satmamız doğru olur mu bildiğimiz halde. Anladım. Ama diğer taraftan da diyorlar ki madem doğru olmaz hani doğru olmaz diyenler e, olmuş. E, fırına gidiyorsunuz ekmek alıyorsunuz oradan e, kimin ekmek aldığını bilmiyorsunuz. Orada faizi iş yapan var, haram kazanan hepsi geliyor size ekmek alıyor gibi. Buna nasıl bir cevap veririz Şimdi e, aslında iki mesele birbirinden farklıdır. Hı -hı. Yani sual edilen e, meseleyle evet. sizin biraz önce ifade ettiğiniz meselede e, arada fark vardır. Hı -hı. Şöyle ki e, ikinci meselede yani aslında veya birden başlayalım. Birinci Hı -hı. meselede sizin icraatınız e, bizatihi içki içilecek bir ortamın hazırlanmasına yönelik. Evet. Yani e, siz burada bir işlem masa yapacaksınız ama o masada içki içilecek hı hı. veya günah işlenecek. Hı hı. Sizden bu konuda bir yardım talep ediliyor, bu konuda sizi kiralanıyor. Bu mesele biraz daha farklı. Evet. Diğer taraftan ise siz birine araba satıyorsunuz. Araba binmektir Bindik veya hı hı. bir masa satıyorsunuz. Bu adam o masayı haram yerde kullanmayacak ama adamın geliri haramdandır. Hı hı. E, bu durumda har, geliri haramdan olan bir şey, kişiye le iş yapmak caiz midir değil midir evet. sorusu açısından bu meselenin e, aslında tam bir izahı olacak. Evet. E, yani sizin yaptığınız işte haramın oluşumu değil harama bir istihdam sağlamak değil Hı -hı. belki haramla iştigal eden birinin haram kazancı var ama meşru evine bir kanepe yaptıracak size. Evet. Örneğin yani normal oturacağı bir şey yaptıracak veyahut da sizden bir ürün alacak, onu kullanacak, satacak veyahut da ama meşru bir şey. Evet. Ee, bu bağlamda buna ne diyebiliriz? Bu ikisi birbirinden farklıdır. Bu ikinci meselede eğer kişinin kazancının tamamının haram olduğunu biliyorsak, ee, o zaman bu kişiye bir ürün satmak size vereceği paranın haram olma teliğini haiz olacaktır. Hmm. Ee, ama tamamın haram değil. Haramda iştigali var ama bu adamın helal işleri de var şeklinde olursa e, burada sizin niyetinize yani verdiği paranın da bizzati haram olduğunu da bilmiyorsunuz. Evet. Ee, yani biraz önce bir içki sattı oradan bir para aldı. Ha, bu parayı da sana vereyim derse bu ayrı. O şekilde olduğunu bilmiyorsanız o helal kazancına itikaden onunla alışveriş yapmanızda yeter ki sizin o alışverişiniz harama dair bir alışveriş olmasın. Hmm. Bunda bir sıkıntı olmaz. Şimdi fırıncı örneğine gelince aslında bu örnek hiçbirine uyan bir örnek değil. Niye? E, çünkü satıcıyla alıcı arasındaki diyalogtan bahsediyoruz. Satıcının başkalarıyla olan diyaloğundan bahsetmiyoruz. Hmm. Yani e, satıcı ekmek satıyor. Ekmeği helal yollardan elde etmiş ve satıyor. Biri geldi haramla iştigal eden biri geldi ondan ekmek satın aldı. O onun problemidir. O onu Çünkü gelen kimselere senin kazancın nedir şeklinde sorma hakkına sahip değildir. Böyle bir şey de şerif şerif zaten ona da teklif etmiyor. Hı hı. Bilinmesi durumunda durum farklı olacaktır normalde ekmek alıyor, veriyor, parasını alıyor bu kişi. Siz de geliyorsunuz, aynı satıcıya para veriyorsunuz, ondan yine ekmek alıyorsunuz. Evet. Ve yani bu adamdan bir başkası haram yoldan kazanç elde etme ihtimaline binen, benim de bu adamla alışveriş yapmam caiz değildir demek, bu normal bizim kitaplarımız olan bir mesele değildir. Hmm. Yani bu meseleleri birbirinden ayrılmamız yani orada da ev gerekiyor. satıyor, araba satıyor ya mesela Şimdi, gibi. E, ama dediğimiz mesela şöyle olsaydı, e, bu fırıncının yanında da diyelim ki İlişki satan bir reyonu olsaydı hı hı. E, ve kazancını oradan temin ederek fırın dükkanını kurmuş olsaydı ha, o zaman belki bu misal buna örnek olabilirdi. Yani kazancı çünkü haram bir kazançla helal bir ürün üretmiş hı hı. ama onun temeli aslında haramdı. haramdır. Evet. Ha, bu bağlamda bu bir sıkıntı olabilirdi aslında. Ee, ama burada ise bu adam helal bir ürününü satıyor hı hı. Biri haram kazançla bunu almış Onun problemidir bu onu bilmiyor İşte burada da aynı hocam Evi mesela adamın helal kazancıyla yapmış olduğu Evi arabası almış olduğu Ama karşı taraftaki insan haramdan parayı kazanmış Senden satın alacak peki onu Peki siz onun haramla kazandığını biliyor musunuz? Biliyoruz Fırıncı peki ekmeğini kendisinden alandığının haramla kazandığını biliyor mu? Bazısını biliyor mesela komşusu oluyor işte, i̇şte yani, barış ediyor, işte ay aynısı onun hmm. içinde geçerlidir yani onun fırıncı olması değiştirmeyecektir. Heh, onu soruyorlar %100 kazancının tamamının haram olduğunu biliyorsa o şey, onun da yine alışveriş yolunda her ne kadar hukuksal olarak belki e, sahata etki yapmasa da hmm. e, cavazlılık noktasında elbette bunun bir etkisi olacaktır. Çünkü hmm. kazancının tamamının haram olduğunu biliyorsa. Evet. Ama hani genel itibariyle bilinmiyorsa bu soruşturulmak zorunda değildir Değil. dedim. Evet. Mesela bu. Size de siz arabanızı satıyorsunuz öteki de ekmeğini satıyor hmm. bir şey fark etmeyecektir. Alan kimsenin kazancının tamamının haram olmasa. Yani şöyle örneklendirelim siz araba satıyorsunuz adam geldi dedi ki ben banka kredisi kullanarak bu arabayı almak istiyorum. Hı hı. Aynı olayı fırıncıya gelip de ben işte şu pastayı almak istiyorum ekmeği almak istiyorum ama bankadan kredi çekerek alacağım dediği zaman e, arabacıya vereceğiniz cevap neyse fırıncıya vereceğiniz cevap aynı. aynı olacak bir şey fark etmeyecektir. Hı hı. Yani birinin limitinin küçük birinin büyük olması sonuca tesir etmez. Yani her halükarda vermeyeceğimizi beyan edeceğiz. Yani ama buna rağmen yani bilmiyorsak bu adamın kazancının ne olduğunu bu konuda illa irdenemek illaki sormak şeklinde tabii ki böyle bir icbalı şerişer bize yüklememiştir. Evet hocam. Ee, son sorumuz da hocam. Eşimiz içkiliyken cima etmeyi kabul etmezsek günah mı hükmü nedir diye sormuşlar. İslam fıkında evlilik eşlere belli bir sorumluluğu yüklemektedir. Hanımın kocasına karşı, kocanın da hanımına karşı elbette sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını yerine getirmekle her ikisi de mükelleftir. Bu sorumluluklardan bir tanesi de elbette cinsel birlikteliktir. Hı hı. Ama bu sorumluluğu yerine getirmek karşı tarafın diğer tarafa zulmetmesini iktiza etmemelidir. Yani benim size karşı bir hakkım var ise bu hakkı almam demek size zulmetmemi gerekti kılmaz. Hmm. Burada şimdi bahsettiği şey içkili ki haram olan bir işlem ve kişi o halde olduğu zaman akli melekesini de yitirmiş oluyor. Hmm. Sağlıklı bir insandan sadır olmayan bir takım şeyler o kişiden sadır olabiliyor. Böyle bir durumda bahsedilen mevzuda kadına bir zulüm vardır kadına bir haksızlık vardır evet. burada ne olursa olsun bu benim hakkımdır bunu ifa etmek zorundasın şeklinde kadına bir icbarda bulunmayı şeri şerif asla teklif etmez çünkü evet e, hakkı olan bir şeyde e, kişi onu isteyebilir ama o hakkı istemesi karşı tarafa zulmetmeyi iktiza etmemelidir hı hı. E, dolayısıyla bu zaten yani bir insanın içki içmesi elbette haramdır. Elbette o kişiye büyük zarar vardır. Ama bunun yanı sıra o içkiliyken etrafına bir zarar veriyorsa bir de kul hakkına girmiştir. Hmm. Ki bu etrafı en yakını olan hanımıysa bu hak daha da fazlalaşacaktır. Çünkü sokaktaki bir insanın ondan etkilenmesiyle hanımın ondan etkilenmesi aynı değildir ona etkisi daha fazla olacağı için bu bağlamda yani kadın kendisine zulm edilmesini imkan nispetince elbette engelleyebilir. Elbette o halde kendisine yaklaşmak isteyen kocasına yaklaşmasına müsaade etmeme hakkına elbette sahip olacaktır. Allahu Teala tabii bu belayla müptelâ olanları muhafaza etsin, kurtarsın. Onlara aklı seni mi isan kurtulmak isteyenler varsa da onlara tez zamanla inşallah Rabbim yardım etsin diyoruz. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babından neler söylersin hocam? Aslında duamızı etmiş olduk. Evet. Mevla Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'in dertlerine dava, hastalarına şifa, borçlanları da borçlarını ödemeyi nasip etsin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dealegül.tv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla İmanet'in onunla hoşçakalın efendim.